İngiltere'deki araştırmacılar ülkedeki ekilebilir arazilerin soya, mercimek ve nohut gibi et yerine geçebilecek bitkisel ürünleri yeterli miktarda üretme kapasitesine sahip olmadığını belirtiyor. Öte yandan çeşitli fasulye türleri ve bezelye gibi farklı baklagillerin yetiştirilmesinin bu kaygıları ortadan kaldıracağını da belirtiyorlar. İngiltere için daha elverişli bitkisel ürün seçenekleri olup olmamasından bağımsız olarak bu sorun Avrupa ülkeleri için hiç de yeni değil. Şu anda tüm Avrupa nüfusunu bitkisel proteinle beslemeye yetecek ekilebilir arazi kıtanın tamamında mevcut fakat tüm çiftlik hayvanlarını besleme konusunda ise bu araziler son derece yetersiz. Avrupa Birliği Avrupa'daki çiftlik hayvanlarının yiyeceklerinin sadece %20'sinin kıtadan sağlandığını, geriye kalan miktarınsa ithal edilmesi gerektiğini tespit etti. Bu ithal ürünlerin çoğu gelişmekte olan ülkelerin arazilerini tüketiyor ve böylece Avrupa'yı beslemeye yönelik bu hayvansal tarım yöntemi, kaynaklarını doğrudan yiyip bitirdiği bu ülkelerin süre giden yoksullaşmasında başlıca rollerden birini oynuyor. Mesele aslında şundan ibaret. Ne yediğimizden bağımsız olarak yiyecek üretimimizin gezegen üzerinde ciddi ekolojik etkileri var. Nüfusumuz artmaya devam ederken şu an tükettiğimiz ölçekte hayvansal ürün tüketmeye devam edersek, gezegenimiz üzerindeki etkimiz, sadece bitkisel yiyecek üretiminin sebep olacağı etkiden kat kat fazla olacak. Bir de mahsuller ekilip biçilirken öldürülen tarla fareleri, yılanlar, kuşlar ve diğer canlılar var. Hayvan ve hayvansal ürün tüketmektense, vegan bir beslenme düzeni benimsersek daha çok hayvan mı öldürmüş oluruz? Cevabın hayır olduğu çok açık. Yediğimiz hayvanları beslemek için yetiştirdiğimiz bitkiler kendi yediğimiz bitkiler için kullanılandan daha fazla araziyi gerektiriyor ve et üretimi sebep olduğu kirlilik, ormansızlaşma, toprak erozyonu, verimli arazi kaybı, sera gazı salımı ve daha birçok etki yüzünden dünyanın biyolojik çeşitliliğine en büyük darbeyi vuruyor. Kimileri ekilip biçilen arazilerin boyutu azalsa dahi hangi bitkisel ürünle beslenirsek beslenelim, bitkisel üretim sonucunda daha fazla sayıda hayvan öldürüleceğini zira hayvanları çayırda yetiştirmeye kıyasla bitkisel üretimin daha çok sayıda vahşi hayvanın ölümüne sebep olduğunu öne sürüyor. Fakat bu bakış açısı, bitkisel üretimin çayırda yetiştirilen hayvanların ürettiğinden 10 kat fazla protein sağlayabildiği gerçeğini göz ardı ediyor. Yani bitkisel üretim faaliyetleri esnasında daha fazla sayıda vahşi hayvan öldürülüyor olsa bile, Bitkisel üretimde tüketici başına öldürülen vahşi hayvan sayısı çayırda hayvan yetiştirmenin sebep olduğu hayvan ölümlerinin yanında çok çok düşük kalır. Çünkü bir hektarlık bitkisel ürün bir hektarlık çayırda yetiştirilen hayvanların sağladığından çok daha fazla protein sağlar.